Boş Yaşam için Teknoloji. Merhaba. Dünyanın en büyük buzdağı kabul edilen A68'in eriyerek birçok ufak parçaya ayrıldığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Buz Dairesi uydu görüntülerinin buzdağının sayısız ufak parçaya ayrıldığını gösterdiğini ve artık takip edilemediğini kaydetti. Buzdağının erimesinde ortalama yüksekliğin yaklaşık 230 metre olması da etkili. A68 Buzdağı 2017 yılının Temmuz ayında Antarktika sınırındaki Larsen C kıta koptuğu zaman 5800 km kare büyüklüğündeydi. Akıntılar ve şiddetli rüzgarların da etkisiyle hızla kuzeye doğru sürüklenmişti. 2020 yılının Aralık ayında Buzdağı'nın Güney Atlantik'teki Güney Georgia adasına çarpma ihtimali yüksek olduğu açıklanmış ancak Buzdağı'nın parçalanmasıyla bu ihtimal ortadan kalkmıştı. Birçok bilim insanı A68'in Antarktika kıta sahanlığından kopmasının doğal bir süreç olduğunu düşünüyor. Bu sahanlıkları kar yağışından kaynaklanan birikimi engelleyebilmek amacıyla ana kütleden kopabiliyor. Bazı bilim insanları da bu nedenle A68'in kopuşunun iklim kriziyle doğrudan ilgili olmadığını düşünüyor. Ancak iklim kriziyle doğrudan ilgili olan bir konu varsa o da buzulların gitgide çekildiği. Kökeni Kuzey Amerika'ya dayanan, 10 yıl önce Türkiye'ye Avrupa'dan gelen ve çam ağaçlarına ciddi anlamda zarar veren ve hatta antep fıstığıyla badem ağaçlarını da etkileme ihtimali olduğu değerlendirilen istiracı böcek Leptoglossus occidentalis Doğu Anadolu'ya kadar ulaşmış durumda. Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Hematolog Profesör Doktor İnanç Özgen 10 yıldır İtalyan bilim insanı Profesör Doktor Paride Dioli ile istilacı böcek Leptoglossus occidentalis hakkında çalışma yapıyor. Kuzey Amerika kökenli bu istilacı böceğin ilk olarak Meksika ve Amerika'da görüldüğü, Avrupa'ya da İtalya üzerinden girdiği bildiriliyor. Böceğin Türkiye'de 2010 yılında İstanbul'da, 2011 yılında Edirne ve Kırklareli'nde 2012 yılında İzmir'de görüldü ve hızla yayılarak 2016 yılında da Kayseri ve Tokat'ın da içinde bulunduğu Orta ve Kuzey Anadolu illerine yayılış gösterdiği tespit edildi. Profesör Doktor Özgen tarafından yapılan araştırmayla istilacı türün bu sene Malatya'nın Kale, Elazığ, Merkez ve Baskır, Tunceli'nin Pertek ilçesinde de tespit edilerek Doğu Anadolu'ya kadar yayıldığı belirlendi. Özgen çam ağaçlarına ciddi anlamda zarar veren böceğin son zamanlarda antep fıstığı ve badem ağaçlarını da etkilediğini dile getirdi. Profesör Doktor İnanç Özgen çabuk yayılıyorlar. Özellikle tohumları emerek çam ağaçlarındaki verim ve kaliteyi düşürüp yapraklarda deformasyona neden oluyorlar. Antep fıstığı ve badem ağaçlarına da zarar verebilme ihtimali var. Biz uyarmak zorundayız. Yarın Antep fıstığı ve badem ağaçlarında da zarar yaptığı ile ilgili gözlemlerimiz inşallah olmaz. Biz bu çalışmayı Milano Doğa Tarihi Müzesi'nden Paride Dioli ile beraber yaptık. Kendisinden çok önemli katkılar alıyoruz. Öncelikle bu türün doğal düşmanlarını saptamak gerek diye konuştu Profesör İnanç Özgen. Evrensel'den Özler Akdemir'in bir haberi var. Manisa Salihli'nin Hacı Bektaşlı mahallesinde bulunan JES'e karşı açılan davada çet gerekli değildir kararının iptali kesinleşti. Danıştay Manisa İdare Mahkemesi'nin verdiği karara yapılan itirazlar reddedildi. Yerleşim alanları okullar ve tarım alanlarının içinde yapılan JES projesine karşı Salihli Çevre Derneği ve 68 yurttaş tarafından açılan davada Manisa İdare Mahkemesi çet gerekli değil kararının iptalini vermişti. Mahkemenin santralin ve bağlı işletme sahasının doğaya, ekosisteme, bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına etki edecek risklerin değerlendirilmediği, JES'lerin verdiği zararın doğaya geri dönüşü olanaksız biçimde kirlettiği gerekçeleri bildirildi. Mahkeme iptal kararına karşı Salihli Belediyesi, JES firması ve Manisa Valiliği danıştaya itirazda bulunmuştu. Danıştay itirazları reddetti. Yerel mahkemenin kararını onadı. Davanın avukatı ve sahibi Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege değerli. Şirketin yeni bir çet süreci başlatmasının söz konusu olabileceğini belirterek firma çet olumlu kararı alma yoluna gidecek. Ancak biz projeden vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyor ve bunu öneriyoruz dedi. Şirketin çet sürecini başlatması halinde bile bu proje için onay almasının olanaklı olmadığını düşündüklerini söyleyen değerli hem halkın tepkisi hem de yasal süreçler sırasında alınan raporlar nedeniyle Alınabilecek bir çet olumlu raporunun olmadığı kanaatindeyiz. Tüm bu bilirkişi raporlarındaki risk değerlendirmeleri ve bilimsel raporlarda yazanların aksi ispat edilmediği sürece böyle bir projenin bölgede yapılabilirliğinin olmadığı görüşündeyiz dedi. Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle 29 hektarlık alanın zarar gördüğü aktarıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi. Menteşe ilçesinin Göktepe mahallesi Kavaklı mevkiinde kızıl ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda nedeni belirlenmeyen bu yangın çıktı. Yangında 5 dakika sonra Kavaklıdere ilçesindeki Sazlık yaylasında da Benzer bir yangın meydana geldi. Sazat Yaylası'ndaki yangın 5 saat, Kavaklı mevkindeki yangın gınsa 7 saatlik mücadele sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Orman yangınları için henüz erken zamanlar. Yaz sıcaklarında ne olacak kim bilir. Ancak bildiğimiz bir gerçek varsa iklim krizi derinleştikçe artık buna iklim krizi de değil iklim acil durumu deniyor. İklim acil durumu derinleştikçe